12. Bölüm Fatıma Hanım günlerin geçmesiyle bu kanaatin de isabetli olduğunu daha iyi anlıyordu. Bir defa bu yavrunun uyuduğu yatak, oturduğu oda, giydiği elbise, misk ve amberler gibi kokuyordu. Kendi çocukları yataktan asık suratlı, gözleri çapaklı ve çoğu zaman sinirli kalktıkları halde o kalktığında gözleri tertemiz, yüzü gül suyuyla yıkan pırıl pırıl oluyordu. Kendi çocukları aç kurtlar gibi sofraya saldırırken, o herkesin sofraya oturmasını, yemeğe büyüklerin başlamasını bekliyor. Yemeği kapa kapa yemiyor, yemek için itip kakışmıyor, adeta büyüklere örnek oluyordu. Kızı Ümühani'nin, Oğlu Akil'in ve diğer çocuklarının da onun gibi olmalarını ne kadar isterdi. İşin garibi bu yavrunun bu güzel edep ve terbiyeyi nereden aldığı konusu. Bugüne kadar sanki göçebe hayatı yaşamıştı. Henüz 8 yaşına geldiği şu güne kadar 3 ayrı evde yetişmişti. Evvela Sa'd bin Bekir kabilesinde Halimelerin sonra annesinin daha sonra dedesinin yanında kalmıştı. Üç ayrı ailede yetişmenin iyi değil, fena tesiri olmalıydı. Bu şartlar altında yetişmiş bir çocuğun normal terbiye hudutları içerisinde kalmış olması bile bir başarılı netice sayılırdı. Hele şu son iki sene içinde, dedesinin yanında bir değil, iki edilmemişti. Yetim bir çocuğun bu şartlar altında şımarık olması pek tabiydi idi. Buna rağmen büyüklerini imrendirecek bir edebe sahip olduğunu söylemek hiç de mübalağalı bir anlatış olamazdı. Bir gece karı koca arasında şöyle bir konuşma geçti. Benim fark ettiğimi sen de fark ediyor musun ey Eba Talip? Nedir fark ettiğin ey amcamın kızı? Yemeklerimiz bereketleniyor. Muhammed bu eve geldi geleli sofraya koyduğumuz şey az da olsa yetiyor. ''Evet evet ben de farkındayım.'' Aslına bakarsan ailemizin darlığı beni düşündürüyordu. İki lokma az yer istiyordum. Ama şimdi eskisinden daha tok kalkıyoruz sofradan değil mi? Benim kanaatim şu ki Muhammed bizim evimize bereket getirdi. Dün onu Zübeyir götürmüştü. Sofraya aynı yemeği koydum. Çocuklar doymadılar. Ben de doymadım. Ebu Talip hanımını tasdik etti. ''Bereket benim sevgili yeğenimle ilgili.'' Bunda hiç şüphe yok. O günden sonra sofraya oturan çocukların yemeğe güzel el uzatmaları yasaklandı. Ebu Talip bu konuda müsamaha etmiyor. ''Durun oğlum gelsin.'' diyor. Yemeğe evvela onu başlatıyor. Daha sonra çocukların yemelerine izin veriyordu. Bir gün Fatıma Hanım sofraya tek kişilik içebileceği kadar azıcık süt koymuştu. O içildikten sonra diğer bir yemeğe koyacaktı. Her zaman olduğu gibi sütü ilk defa nur yüzlü Muhammed başladı. Fakat süt bitmek bilmiyordu. Sofradan her biri doyarak kalktığı halde tek kişiyi doyurması bile düşünülemeyen süt hala ortadaydı. Gözler birbirini buldu. Manalı bakışlar birbiriyle anlaştı. Ümü Eymen onun yemekle olan ilgisini şöyle anlatmıştı. Çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini duymuş değilim. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi, kendisine yiyecek vermeye çıktığımızda istemem, tokum cevabıyla mukabele ederdi. Ebu Talip, candan sevdiği yeğeninin kendilerine maddi bir külfet getirmeyeceğini iyisinden anlamış bulunuyordu. Bazen kendisi için serilen yatağa sevgili yeğeninin gelip vermiş olduğunu görüyor, bunu memnuniyetle, gülümseyerek karşılıyor, bazen kendi de onun yanına uzanıyor, onun gül kokusunu duya duya uykuya dalıyordu. Ebu Talip, sevgi yönüyle de babasının yerini almıştı. Gün geçtikçe artan sevgi anlatılır çeşitten değildi. Yarının büyüğünü yalnız bırakmak istemeyen Yüce Mevla, Abdülmuttalip'ten sonra bu defa da Ebu Talib'in gönlünü ona meylettirmiş, sevgi ateşini onun gönlüne tutuşturmuştu. O olmayınca kendi çocuklarıyla avunamıyor, içine dolan sıkıntıyı dağıtamıyordu. Ya ayağına bir diken batarsa, ya güneşin sıcağı başına vurur, Gül yüzünü kavurursa Ya evde çocuklardan Tatsız muamele görürse Ya mahallenin edepsiz çocukları Ona sataşmaya kalkarsa Gibi düşünceler içini kemiriyor Gözünün önünde olmayınca Rahat bulunamıyor Huzur duymuyordu Yanında kısa bir müddet için Ayrıldığında gönlü onunla Beraber gidiyor Onun geldiğini görünce derin bir nefes Alıyor rahata kavuşuyordu Gerek Abdülmüttalib'in gerekse Ebu Talib'in ona karşı duydukları şefkat ve merhamet duygusu bir babanın öz evladına duyduğundan çok daha ötedeydi. İşte böyle denildiğinde hiç de mübalağa edilmiş olmazdı. Abdülmüttalib'in oğulları içinde kendisine vakar ve dirayet yönüyle en çok benzeyeni Ebu Talib'ti. Kardeşlerinin en büyüğü değildi, en fakiri denilebilirdi. Malı mülkü yoktu. Birkaç devesi vardı. Onların sütlerinden faydalanıyorlardı. Pek az ölçüde ticaretle uğraşıyor, kendi ailesini ancak geçindirecek kadar kazanıyordu. Ama gönlü zengindi. Kimseye haset etmiyor. Kimsenin malına göz dikmiyordu. Pek çok kimsenin aşırı derecede müptela olduğu içkinin, damlası bile ağzına girmemiş, zinayla hiç ilgisi olmamıştı. Bu bakımdan, babasıyla aynı düşünce ve davranışa sahipti. Sözcü sohbeti dinlenir, lüzumsuz söz ve işten çekinir, güçsüzlerin yardımlarına koşar, mazumu arka çıkar, ezilenin yanında yer alır, garibe yol gösterir, hatır gönül kırmaz bir kişiydi. İşte bu sebeplerden dolayı daha zengin, yaşça daha büyük olan kardeşleri varken, Haşimoğulları onun etrafında toplanmayı uygun bulmuş, onu kendilerine aile büyüğü olarak kabul etmişlerdi. O bir Abdülmuttalip değildi. Ama Abdülmuttalip'in tırmandığı merdivenleri o da ağır ağır tırmanmaktaydı. Bu gidişle bütün Mekke halkının sevdiği, saydığı bir reis olması zor değildi. Mevki ve makam hırsı yoktu. Zaten onu da babasının yolunda emin adımlarla ilerleten sebep buydu. En azından oğullarının büyüğü ve reisi olan Ebu Talip, yeğenine karşı duyduğu sevginin baskısı altında adeta onunla çocuk oluyor, onu memnun edebilmek için pek çok fedakarlığı göze alıyordu. Fatıma Hanım bu konuda Ebu Talip'ten hiç de aşağı değildi. Bu bir misafire ikramı yahut bir yetimin gözyaşlarını dindirme arzusunu çoktan aşmıştı. Bir nezaket gösterisi değildi. Aşk derecesinde bir sevgiydi. Bir annenin evladına karşı duyduğu temiz, tertemiz duygular coşuyordu kalbinde. Fatıma Hanım, kendi çocuklarından önce onu yıkadı. Onun başını taradı. Onun yatağını serdi. Her zaman ona severek baktı. Hizmetini severek yaptı. Çünkü o geldiği günden beri, kendi çocuklar için topladığını dağıtmadı, söyleneni dinledi, sorulana cevap verdi, istenileni yaptı, kavga gürültü yapmadı, evi birbirine katmadı, melekler gibi temiz ruhlu, temiz yüzlü, temiz giyimli olduğunu ispatladı. Kendi çocukları sabah giydiklerini akşam toz toprak içinde kirle pisle getirirlerken onun tertemiz, gül gibi gelmesine ne denirdi? Çağrılmadan Fatıma yengesinin yardımına koşması, önceden temlih edilmişçesine akla mantığa uygun olanı yapması, onu Fatıma yengesine sevdirmez ne yapardı? Ayrıca Yüce Mevla'nın Fatıma'nın kalbine de hakim olduğunu hatırda tutmak gerekiyor. Ebu Talip, Mekke içinde nereye gitse yeğenini de beraber götürüyor. Yanında bulunmasını istiyordu. Sabahleyin uyandığı zaman, onun uyanıp uyanmadığına bakıyor, uyanacağı zamanı adeta iple çekiyordu. Bir yaz mevsimi, kuraklığı da beraberinde getirdi. Gözler her sabah bir parça bulut görebilme arzusuyla gökyüzüne çevriliyordu. Akşamın karanlığı çökerken yine bulutsuz, yine yağmursuz bir gün geçirmenin hüznüyle başları öne eğiliyordu. Kabe'nin etrafını çeviren bunca putun artık bir şeyler yapamaz durumda oldukları düşüncesi bazı kimselerin zihnini meşgul ediyordu. Bir sabah ağlardan birinin kapısı çalındı. Bir köle çıktı. Elinde bir tabak dolusu kaymak tutuyordu. Kabe'ye doğru yürüdü. Yüzüne vuran düşünce pek okunaklı değildi. Canı sıkılmışa, istediğini elde edememişe benzer bir hali vardı. Kabe'ye kadar geldi. Bir sürü putun arasından geçti. Sahibinin adını söylediği putun yanına geldi. Tabağı onun önüne koydu ve çekildi. Bu kaymak sahibi tarafından yağmur yağmasına şefaatçi olması dileğiyle bu puta takdim edilen bir rüşvet manası taşıyordu. İhtimal ki bu kaymağın hürmetine yerin göğün sahibi olan yüce Mevlaya müracaat eder yağmur iznı alırdı. Köle kup kurucansız bir taşın önüne istemeyerek bıraktığı kaymakta kalan gözünü bir türlü ayıramıyordu. Şöyle 15 adım kadar geri çekildi. Oturdu. Üzüntülüydü. Bu ilk gelişi değildi. Bugüne kadar nice nadide yiyecekleri getirmiş, bu cansız taşın önüne içi sızlaya sızlaya bırakıp gitmişti. Ömrü boyunca canla başta hizmet ettiği bu evde şu taş kadar haysiyeti yoktu. Şu tabakta getirdiği kaymağı ne bir kere yiyebilmiş ne de yemesi teklif edilmişti. Kaymak yerine dayak yediği zamanların sayısını bile bilmiyordu sırtında yediği kırbaçların attığı bir sürü imza vardı. Daima hizmet etmiş, daima hor görülmüş, azarlanmış, dövülmüş, sövülmüştü. Halbuki bu cansız taşın bu aileye verdiği hiçbir şey yoktu. Ama düşüncesi kıt olan sahibi bulduğu her fırsatta güzel yiyecekleri ona göndermekten geri durmuyor, gönderiyor, tekrar gönderiyordu. Duydukları takdirde kırbaç altında çürütmeyeceklerini bir bilse oturup şu kaymağı rahatça yemeye razıydı. Ama içinde biriken korku ona bu izni vermiyordu. Oturdu, üzüntü ve hasretle bakmaya başladı. Çok geçmeden gelen aç bir köpek kaymağı doya doya afiyetle yedi. Daha sonra bacağını kaldırdı, putun üzerine pisledi ve gitti. Kölenin hem içi yanmış hem yüreğine soğuk bir su serpilmiş gibiydi. İçi yanmıştı çünkü ağzının suyu aka aka koklaya koklaya getirdiği fakat bir lokma olsun alamadığı kaymak bir köpeğin midesine inmişti. Ama bu arada köpeğin çekinmeden hem septire septre putun üzerine işemesi bir bakıma kendisi için bir intikam olmuş öcü alınmıştı türlü manasızlıkların bir araya toplandığı bu şehirde, bu çeşitten daha nice adaklar, nice hediyeler putlara ulaştırılmış ama yiyecek çeşidinden olanları gelip geçen kedi ve köpekler tarafından yenilip bitirilmiştir. Sabahın erken saatlerinden itibaren, gün boyunca bazen geceleri bile önlerine gelip secde edenler, yağmur isteyenler, artık yeteri kadar yalvardıklarına lüzumu kadar topladıklarına inanarak oradan ayrılıyor ama gelişlerinde ne kadar cansız ve sessizse gidişlerinde de o derece hissiz olan putların üzerlerini pisleyen köpekleri kovalamaktan aciz olan taş parçaları olduklarını bir türlü hatırlarına getirmek istemiyorlardı. Meclisin müşterek konusu kuraklıktı. Elden gelen çareye başvurulduğu fakat netice alınmadığı bahis konusu ediliyor, ilahların gönüllerinin yapılmadığı söyleniyordu. Bu arada iki sene kadar önce Abdülmüttalib'in Ebu Kubez'de yaptığı bir yağmur duasını hatırlayanlar oldu. Şimdi aramızda olsaydı yine yağmur duasına çıkmaya davet ederdik denildi. Bu arada Haşim oğullarının büyüğü Ebu Talib'e rica edilmesi kararı alındı. Ne de olsa Ebu Talib Abdülmüttalib'in oğluydu. Onun kanını taşıyordu. Ebu Talip evine kadar gelen birkaç Kureyş ihtiyarını kabul etti. Merhabalaştılar. Gelenlerden biri, ''Sana gelmemizin asıl sebebi ey Ebu Talip, yağmur duasına çıkmanı rica etmektir. Görüyorsun ki sosuzluktan kırılıyoruz. Hayvanlarımız perişan oldu. Bizim için yağmur duasına çıksan olmaz mı?'' Ebu Talip bu teklifi yerinde buldu. Münasiptir. Çıkalım. Ancak bizim gücümüz doğadan öteye geçmez. Daha sonra kalktı. Yanında değerli yeğeni olduğu halde çıktı. Kabe'ye geldi. Sırtını Kabe'nin duvarına dayadı. Başını gök yüzüne çevirdi. Dua etmeye başladı. Halk devamlı şekilde amin diyordu. Her günkü gibi yine gökyüzü sözdü. Dua kabul edildiği takdirde iki üç gün içinde yağmur gelebilirdi. Ebu Talip putlara değil, Cenabı Hakk'a yalvarıyordu. Zaten onlar Cenabı Hakk'ın varlığını kabul ediyor, putlarıysa Allah Teala'nın yanında bir aracı, şefaatçi olarak biliyorlardı. Bu sırada Ebu Talip'in yanındaki masumun, elini kaldırdığı, gökyüzünü parmayla işaret ettiği görüldü. Bu işaretiyle, gökte gördüğü bir şey mi göstermek istiyordu? Yahut kendi de farkında olmadan Yüce Mevla tarafından mı kaldırtılmıştı? Bu konuyu orada bulunanlardan bilen yoktu. Ama iyice bakınca parmağıyla gösterdiği tarafta bir bulutun ufku geçtiği ve rüzgar hızıyla ilerlediği görüldü. Arkasından tekrar tekrar hücum eden bulutlar onu takip etmeye başladı. Ve çok geçmeden Mekke'nin üzerini gök mavisi değil koyu renkli bulutların örttüğü görüldü. Ebu Talip ise hala dua ile meşguldü. Yine birkaç damla yağmur sevinç çığlıklarına sebep oldu. Acıklı seslerin dile getirdiği aminler bu defa sevinç doluydu. Yağmur duası için toplananları yine yağmur dağıttı. Yüzlerden akan damlalar yağmur suyu mu yoksa sevinç gözyaşları mı ayırt edilmiyordu. Gerçi duayı Ebu Talip yapmıştı. Ancak Yüce Mevla bu yağmuru kimin hürmetine vermişti? Ebu Talip bu sorunun cevabını babasının adını bildiği kadar biliyordu. O gece pek çok evde Ebu Talib'in yağmur duasına çıktığı bahis konusu edildi. Ancak duayı kulaklarıyla duyanlar onu sık sık ''Allah'ım bu masum hürmetine, Allah'ım bu masum hürmetine'' diye yanındaki nur yüzlü yavruyu şefahçe edildiği anlatılır. Biri, ne olduysa o çocuğun parmağıyla gökyüzünü işaret ettiği zaman oldu. Sanki gökyüzünden parmağıyla bulutları çekiyormuş gibi geldi bana, diyordu. Bir başkası, ''Bu çocukta iş var. İki sene önce Abdülmüttalip'i dua ederken dinledim. O da bu yetimin hürmetine diye dua etmişti.'' dedi. Kadınlardan biri. ''Peki putlarımız ne yaptı?'' diye sordu. ''Ne yapacaklar? Her günkü yaptıklarını.'' Adam odadakilerin yüzlerine birer birer sözdü. ''Yani hiçbir şey yapmadılar.'' dedi. Diğeri daha açık konuştu. ''Taş gibi durdular işte.'' ''Dışarıda yağmur.'' hala devam ediyordu Aydınlığa Doğru isimli programımızın 12. bölümünü dinlediniz.